Hamit abi yeter ya, parayı nereye götüreceğim abi? Ölüm var gözünü seveyim ya. Biraz Ferda abiye yardım et abi, öyle olmaz ya. Her zaman kendinden yükseklere bakıyorsun ya. Niye kendinden yüksek? olsan abi niye bakıyorsun abi? Sen kendine baksana ya. Şimdi derste böyle konuşuyoruz ya, herkes milyarder zannedecek de, yok o gün benden borç aldı. <gülüyor> evet. İlk önce oruçla alakalı birkaç bir şey konuşalım. Yani sosyal hayat yönünden. Abiler namazla oruç toplumsal algı olarak çok farklı. Şimdi bir günde 5 vakit namaz var ve 365 günde bunu çarptığında 2000'e yakın bir şey çıkıyor. Doğru mu? Evet. 2000'e yakın namaz uyarısı var mı? Bir yer içinde var. Ama insanlar hakikaten Namaz kılmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliyor artık. Neden artık alışılmış, sıradan bir hal olduğu için ben namaz kılamıyorum, şöyle yapamıyorum diye bunu açıkça itiraf ediyor. Ama Ramazan'da böyle bir hadise olmuyor. Şimdi bir mecburiyet tahtına giriyor insan. Yani kendi istemese dahi toplumsal algıdan dolayı çünkü alenen yapılan bir ibadet olduğu için oruç. Adam orada oruç tutuyor ama neden oruç tutuyor? Yani namazın bilinci gibi değil. Veya işte hani namaz kılmadığını söylerken oruç tutmadığını söyleyemiyor. Çünkü kültürel olmuş. Yani kısacası ayıptır günahın önüne geçmiş. Ya millet ne der günahın önüne geçtiği için adam bunu yapıyor evet oruç tutuyor ama oruç tutmayı ahir zamanda sanki sadece aç kalmak olarak algılıyoruz. Yani aç kalmaksa mesele, affedersiniz bir eşeği de bağlarsanız bir ağaca, önüne su yemek vermezseniz o da 17 saat, 18 saat aç kalır mı? Aç kalır. O zaman demek ki burada mesele açlık değilmiş. Buradaki mesele farklı. İnsanın hayatına dokunan 9-10 tane yünü vardır orucun, onun da kendi içinde baktığın zaman yüze yakın ayrı ayrı hikmetler vardır. Biz de bugün oruçla alakalı birkaç tane hikmeti konuşacağız. Ama vedâkin, yani günümüz aslında hani diyoruz ya nefsani isteklerimizi azaltıyor diye oruç, şehvani duygularımızı azaltıyor ve onları dizginliyor. Maalesef şu zamanda insanın elinde telefon olduğu sürece o da çok zor. Ki yaz aylarına denk gelmesi de ayrı bir durum. Yani özellikle abi çalışıyorsun, Samet abi görüyorsun, yani ortam özellikle esnaf devrimimiz filan. Yani o oruç sadece mideden ibaret olması lazım. Sair azalarımızı da oruç gerekiyor. Gözümüze, kulağımıza, hasselerimize, fikirlerimize ve hayallerimize de. Onlara alakalı birkaç yer okuyacağız ama ondan önce okuyacağımız Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine şükür yönüyle orucu bir irdeleyelim ki Ramazan'da bunun birinciyle oruç tuttuğumuz zaman daha keyifli, daha lezzetli olacak. Yani bir emirden ibaret, amenna, tamam Cenab-ı Hak bunu farz kılmış. ama onu kendine güzel bir hasene halinde, güzel bir adet halinde, Ramazan içinde keyfini alarak devam ettirmek ayrı bir şey. Ya of Cenab-ı Hak emretmiş bunu yapayım ayrı, bir de bunu isteyerek yapmak ayrı. Yani amacına ulaşmak. O yönden çok güzel 29. sözde Ramazan Risalesi var. Okumanızı tavsiye ederim. Biz hepsini okuyamayacağız. Dokuz tane nükte var onlardan bir iki tane nükteyi okuyacağız burada. Evet. Ramazan-ı savmı orucu, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine, nimetlerinin şükrüne baktığı ciheti konuşacağız. Birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbaından, bir mutfağından bir tablacının getirdiği taamlar, yiyecekler bir fiyat ister. Değil mi? Tablacılar ücret karşılığında bunu satıyorlar bize? Evet. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetler olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni bize nimet olarak vereni tanımamak nihayet derecede bir belaet olduğu gibi, bir ahmaklık olduğu gibi. Cenab-ı Hak hadsiz envai nimetini nevi beşere zemin yüzünde neşretmiş ve ona mukabin o nimetlerin fiyat olarak bizden şükür istiyor. Gel bunu açalım biraz. Bazen olur insanlar hava atmak için, zenginliğini insanlara göstermek için, o mekana girmek için bazen yediği yemeğin tuttuğu fiyattan daha fazlasını garsona veriyor, kapıcıya veriyor bahşiş olur. Ne kadar garip bir davranış değil mi? Yediği yemek diyelim ki işte 50 TL bir şey yiyecek ama oraya girip hava atacak ya. Adam kapıcıya bahşiş olarak daha fazla veriyor. Niye? Güzel bir yere biz otursun diye. Aynı onun gibi oluyor aslında. Bugün bize gelen nimetler Cenab-ı Hakk'ın mutfağından dökülüyor mu bize? Ve Cenab-ı Hakk'ın mutfağından nimet olarak gelen, yani şu kainat sofrasına serilen o yiyeceklere, biz onu satan, ona vesilelik eden kişilere Cenab-ı Hakk'a yapacağımız şükürden daha fazlasını gösterirsek, aynı belahede düşmüş olmaz mısın? Bu patron için de geçerlidir. Çalışan bir adamın, evet patron ona vesiledir. Ona rızkın gelmesi için vesiledir. Bir ağaç, bir elmanın gelmesi için vesiledir. Ama sen Cenab-ı Hakk'a yapman gereken şükrün daha fazlasını kula yaparsan, işte aynı ahmaklığa düşersin diyor. Çirkin düşer. Düşünsene adam patronuna, Rezzak olarak tanımaya başladıktan sonra hakiki rezzak olan Allah'ı unutuyor. Emir dairesinden dışına çıkıyor. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmetle teşekkür ediyoruz. Evet çok oluyor. Bakın kendi hayatınıza. Burada namaz kılan bir kardeşim Allah'ı tanımayan bir adamın emri altında çalışıyor. Namaz kılmayan, oruç tutmayan bir adamın emri altında çalışıyor. Ama o adam tablacı. Cenab-ı Hak ona veriyor, oradan da sana geliyor. Bu adam aracı. Baktığın zaman ağzından küfür düşmeyen ve dalalet kısmına girmiş bir adamın emri altında çalışırken e abi o adama bazen öyle hürmet ediyorsun, öyle teşekkür ediyorsun ki mukaddesatı ayaklar altına alacak dereceye düşüyorsun. Yani haysiyetini satabiliyor adam. Neden? Diyor ki ya çoluk çocuğun rızkını sen mi vereceksin? Görüyor musun? Yani çoluk çocuğumun rızkını sen vereceksin. Diğer derse de bahsettiğimiz gibi onun muhatabı aradan çekilse bu itiraz Cenab-ı gidecek. Yani Allah'ın rızkımı sen mi veriyorsun benim? Haşa. Patrona tapmaya başlıyor. Onların hak etmediği hürmeti ve teşekkürü yapıyoruz. Halbuki mün'im-i hakiki o nimetlerin hakiki sahibi olan Allah o esbaptan hadsiz derece o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. Yani o adama ettiğin teşekkürün bin mislini sen münim hakiki, o nimetin hakiki sahibine yapman lazım. Peki bu nasıl olacak? Bunu nasıl yapacağız abi? Bir, onu bilmekle. 2 o nimetlerin kıymetini takdir etmekle. Üç, o nimetleri kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Bir, ondan bilmek işte. Onu bilmek ve ondan bilmek. Gelen nimeti doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan biliyor musun sen? Ondan bilmek o rızkı tamamen cenab yani esbabı aradan kaldırmak. Diyor ya esbabı kaldır aradan zahir olsun yaradan. Bugün esbab perdesini çoğu kez derslerde dile getiriyoruz. Evet hakiki müminin hayatında esbablar vardır vaaz edilmiştir ama bunlar tentenelidir. Bunlar şeffaftır zebra perde gibidir. Niye arada bazen o perde gelir insan... Ne oldum der, değil mi? Ne oluyor falan der kendi kendine. Sonra tekrar o perdeyi bir aralar Cenab-ı Hakk'ı tekrardan görür. Ama insanın hayatında o esbab bir duvar haline gelmişse, bir beton haline gelmişse artık hiçbir şekilde o esbabın arkasındaki ilahı göremiyor, Allah'ı göremiyor. Esbaba tapmaya başlıyor. Esbab perest oluyor. Hayatında esbab putları her tarafta gezmeye başlıyor. Ama hakiki mümin olan birisi önüne dikilen o putları bir şükürle kırar. Çünkü ondan bilir nimetleri, kimden ne bilir. Yani patronu yapacağı bir teşekkür, bir şükürse, 99'unu Allah'a verir. Ondan bilmek de onu bilmekten geçer. Şimdi sen patronu tanıdığın kadar Allah'ı tanıyor musun diye kendine soracaksın. Bir patronu tarif edebildiğin kadar Allah'ı tarif edebiliyor musun? E bugün iş yerlerinde yani oranın genel müdürü veya işte oranın sahibi, patronu o geldiği zaman Cuma namazı abi ful fabrikada, o olmadığı zaman genel müdür yoksa, oranın sahibi yoksa bak bakalım aynı oranda cuma namazına geliyor mu insanlar? Bu alenen açık bir şirktir abiler, başka bir şey değil. Yani tekfir hoş bir şey değil ama alenen yapılan çünkü niye? Riya ibadetle namazda bir riya karışıyor, ne kadar çirkin bir şey. Çünkü ondan biliyor ama hangi ondan? Allah'tan değil, kuldan biliyor. O yüzden insan hayatına gelen nimetleri tablacıların eliyle bize uzatılmasını Allah'tan bilirse o zaman izzetini beraber götürecek. Yani O'ndan bilmek ve ona göre davranmak izzettir. Ki kainatta yerizinde en izzetli, en eşref mahlukat insandır. Ama hangi insan? Rabbini bilen insan, Allah'ı tanıyan insan. Yani başka Allah'tan başkasını eyvallahı olmayan insan. O yüzden herkes kendi hayatında bunun kıyasına gidecek. İkincisi o nimetlerin kıymetini takdir etmek. O nimetlerin kıymetini takdir etmek diğer cümleyle, üçüncüyle bağlantılı o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekten geçer. Sen bir şeye ne kadar çok ihtiyaç hissedersen onun kıymetini o derece takdir edersin. Demek ki en başta insan, Mehmet'in de derse dediği gibi insan acziyet ve fakriyet içinde Cenab-ı Hakk'a olan şükrü, ibadeti artar ve mahiyetine kavuşur. O zaman demek ki insan ilk önce bu nimetlere kendi acziyetini hissedecek. O nimetler kendinden değil, esbaptan değil. O, O demedikçe hiçbir şey olmaz. Bunu kendi hayatına yerleştirirse ve bunlara ihtiyacını hissederse ben bunları elde etmekte Zerre bir tasarrufum yok. Belki bir tasarrufum olabilir. O da istemek. Bunların yaratılması benim elimden değil. Doğru mu kardeşim? Bir nimetin gelmesi için kainatın var olması lazım. Ve bu benim ihtiyacımdan neşet ediyor. Ben buna ihtiyaç hissetmişim. Cenab-ı Hak bana merhamet etmiş. Güneş de onları pişiriyor. Değil mi? Bulutlar da onları suluyor, onları besliyor. Benim soframa geliyor. İşte insan ilk önce kendi aziyetini hissederse Gelen nimetin takdirini öyle yapar Amma ve lakin bir insan maddi durumu yerinde olduğu zaman mükellef bir sofra geldiğinde her gün bu sofra tekrarlansa bu adamın şükrü kaybolur gider çünkü artık rutine bindiği için her gün gelecek normalleşmeye başlıyor. Onun nimet olduğunu bilmesi için bazen o sofradan bir şeylerin eksilmesi lazım. Hayat standardın sekteye uğraması lazım. Doğru mu kardeşim? Her gün o hayatın lezzeti hep artışta giderken bir gün dibi görmen lazım senin. Aa evet ya ekmek diye bir nimet varmış demen lazım senin. Suda bir nimetmiş demen lazım. Onun için o suya muhtaç olman lazım ki onun kıymetini takdir edebilesin sen. En başta demek ki insan aziyetini hissedecek. Aziyetin nispetinde kıymetini takdir eder. Öyle değil mi? Yani telefonumuzu kullanıyoruz. Çok kaliteli veya karitis fark etmez. Ama o telefon bir gün bozulduğu zaman ve çok önemli bir telefon görüşmesi yapman gerektiğinde o telefonun kıymetini anlıyorsun sen. Rızık da böyledir, sağlık da böyledir, göz de öyledir, baş da öyledir, kulak da öyledir. O zaman demek ki bir ondan bilmek, 2 insan kendi ihtiyacını hissedecek, O isbette de ne yapacakmış? Kıymetini takdir edecek. Ama normal vakitte bu oluyor mu Salih? Kimse kusura bakmasın. Burada biz onu yapamıyoruz işte. Her daim olmuyor. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve haliz azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü diğer vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman o nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Edebiliyor muyuz? Bugün acıksam biliyorum ki cebimde param varsa yarım saat sonra yemek yiyebileceğim. Ama Ramazan'da böyle mi? İnsan şöyle ikindiye doğru bir acıkmaya başlıyor. Mutfağı elini bir atıyor abi dolaba. Nimetler orada duruyor. Ama elini ona uzatamıyor. Şimdi çok basit gördüğün su, elini ona uzatamıyorsun işte. Mecburiyet sana tamamıyla artık hissettiriliyor mu? Hissettiriliyor. İşte o nispetle biz o nimetlerin kıymetini derk etmeye başlıyoruz. Diğer türlü çoğu zaman derk edemiyoruz. Çünkü mecburiyet yok. Niye aç kalasın ki? Paran varsa gider yersin ya. Bir şekilde bir şeyler bulursun yani. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki dereceye nimet anlaşılmıyor. Daha geçen hafta kendi aramızda kanaat dersini, iktizat dersini yaptığımızda bunu konuşmuştuk. İnsan o kuru ekmeğin, bir parça kuru ekmeği, toksa ve hususi olarak zenginse, hakikaten, onun derece nimeti anlaşılmıyor. Taze olana gözünü dikiyor onu kenarıya koyuyor. Yani yemekte hangisi daha taze ise, hangisi daha güzelse, etli yemek neyse onu tercih ediyor. Bir diğerini düşük görüyor, elinin tercih itebiliyor. Halbuki insan iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli, bir nimet ilahi olduğuna kuvveti zayıkası, tad alma duyusu şahit eder. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla manevi bir şükre mazhar olur. Ama insan gafil olursa Ramazan'da dahi hayvan gibi yutar onları. Buradaki mesele bu insana hangi cihetten verir biliyor musun? Bir, Allah'ı tanıyacaksın. İki, aziziyetini hissedeceksin ve o nimetin şükrünü yaparsan diğer türlü yok kardeşim. İstediğin kadar oruç tut. Açık söylüyorum sana. O orucun mahiyetini gün içinde 17-18 saatlik açlık anında her daim tefekkür etmek. Şunu beklemeyeceksin sen. Oh akşam olsun öyle bir yiyeceğim ki öyle bir yiyeceğim ki. Bak onu düşünerek devam edersen sen bunun ibadet kısmından mahrum kalabilirsin. Sen o an evet hayat böyle geçebilir. Ben buna kendimi alıştırmalıyım. Demek ki fakir insanların durumu ne kadar garipmiş. Fukara insanların bir ekmek bulamaması... Ve başka zamanlarda o kuru ekmeğimin tersiyle atmam, çok basit gördüm o su, sıcak veya soğuk, ılık bunları seçerken şu an o su onu aramazsın sen. Ama işte bunları derk ettiğin zaman onun kıymeti ortaya çıkacak. Yoksa sadece aç kalmak olarak algılarsan Ramazan'ı Abi elinde hiçbir şey kalmaz. Sadece sana açlık kalır. Sadece açlık kalır. Ki bir adı Şerif'te o mahiyetten mahrum olan kişilere bunu söylerken gece namazı içinde onu söylüyor. Bazıları vardır ki gece namazı, teheccüd ve ayrıyeten gece kalkılan ayrı şükür ibadetleri ona diyor ancak uykusuzluk kalır. Diğer duygularına, hayallerine oruç tutturmayan bir adama da sadece açlık kalır. Dilini oruç tutturmayan bir adama, gözüne uruş tutturmayan, kulağına oruç tutturmayan bir adama sadece açlık kalır. Ne kadar garip değil mi? Hem gündüzdeki Yemekten, memnuniyeti ciyetiyle o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde yemesinde içmesinde hür değilim demek bunlar başkasının malıdır ve başkasının nimetleridir. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi kazanır. Onun diğer vakitlerde o nimete nimet olarak bakamıyoruz biz. Sanki zaruri olarak Cenab-ı Hak bize haşa o nimeti vermek zorunda böyle hissediyoruz ve şükrünü yapamıyoruz. Ama elimizden kaybolduğu zaman Ramazan'da elhamdülillah bunu tam olarak hissediyoruz. Ki arkadaşlar o gün Samet'le konuşuyoruz. Yine akşam ne yiyeceğimiz belli. Akşam burada herkes iftar yapacak. Ama hiç iftar yapamayan insanlar var. Hiç sahur yapamayan insanlar var. Öyle değil mi kardeşim? Biz akşam ne mükellef sofralara oturacağız. Misafirliklere gideceğiz, çağıracaklar bizi. İftara davet edecekler. Önünde 10 çeşit yemekler olacak senin. Burada bile iftarlar vereceğiz, önünde güzel köfteler, yemekler, çorbalar olacak. Ama şimdi insan şöyle düşündüğü zaman ya harbiden onun halini, o fakir fukaranın halinin belki Ramazan'la şu ahir zamanda özellikle yüzde beşini anlıyoruz. Diğer vakit çünkü hiç anlamıyoruz. En azından yüzde beşini anlatsak bile o bize kardır artık. Öyle bir duruma geldik. Akşam ne yiyeceğimiz belli abi. Değil mi? Hatta sabahtan sipariş veriyoruz ya hanıma. Akşam bana şunu yap. Şöyle yap. Annene söylüyorsun. Anne akşam şu yemeği yap diye. Ve sen o neticeye ulaşacağını bilerek oruç tutuyorsun. Ne kadar o Ramazan'da o oruçtan sen hisseder olabilirsin ki kendine sorsana. Ama insan şu dersleri düşünerek bu hal her daim devam edebilir. Rabbime hamd olsun, şükürler olsun. İşte şükrü kazanmak için oruç tutacağız biz. Aç kalmak için değil. Evet diğerine geçelim. Oruç Hayat-ı İçtimai insanların sosyal hayatına baktığı cihetle çok hikmetlerden bir hikmeti şudur ki insanlar maişet cihetinde, geçim cihetiyle muhtelif bir surette halk olmuşlardır. Fakir, zengin, az zengin, çok fakir vesaire böyle herkesin geçim standardı birbirinden farklı mı? Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Cenab-ı Hak o ihtilafa binayen. Zenginleri fukaranın muavinetine davet ediyor. Ey zenginler! Gelin fakirlerle dayanışma içinde olun, onlara yardım edin. Yardım edin ki o fakirlerden size kin nefret ulaşmasın. Size dua gelsin. Zenginlere diyor ki bak yardım edin. Çünkü onlara karşı hürmetiniz artsın. Onların işte ne halde olduklarını anlayın. Diğer türlü eğer ki onlar o dengeyi kuramazsa, muavine sağlanmazsa bu sefer farklı bir yere zenginler ve fakirler tamamen bir ayrışmaya gittiği zaman bu sefer fakir diyecek ki zenginin malı bana helaldir hırsızlığa ve sahtekarlığa başvuracak. Yukarıdan da aşağıya zulüm inecek. Olmuyor mu oluyor? İzmir'de yaşadığımız hadise de böyle. Mavi şehir zenginlerin oturduğu bir yer. Durumu iyi olmayan aileler roman kardeşler diye Onların olduğu bir yer siteler, abi Mavişehir, Bostanlı filan. Bir tarafta işte e, durumu iyi olmayan kişiler yaşıyor. Onların olduğu yere belki var ya 6-7 metre büyük böyle güzel çiçekli, bina resimli olan setler yaptılar. Onları duvarın arka tarafına attılar. Bu, bu sefer diğer ülkelere de artık çok yaygın. Özellikle bu nerede? Brezilya'da. İşte e, Güney Amerika'da filan olimpiyatlar olduğu zamanlarda o belgeselleri gösteriyor uçak, drone filan böyle çekimi yaparken. Şehir o kadar şaşalı güzel gözüküyor ki drone bir böyle çekiyor abi. Setler yapılmış. Diğer taraf çöplük. insanlar fakir, fukara. Tamamen bir ayrım olduğu için şimdi Brezilya'da dünyada hırsızlık en üst seviyede. Ya. Çünkü niye? Siz bizi dışlarsanız biz de size böyle yaparız diyor. İşte Cenab-ı Hak... Bizim işte Müslüman ülkelerde bu hal olmasın diye, birbirine kin, garaz olmasın diye diyor ki zenginler fukaralara yardım etmesi lazım, bir dayanışma içinde olması lazım. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Oruçtaki açlıkla hisseder. Başka türlü istediği kadar yardım etsin, zekat versin hissedemez. Eğer oruç olmazsa nefis, peres çok zenginler bulunabilir ki Açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Nasıl idrak edecek ki? Bu şuna benzemiyor mu abiler? Bir Allah aşkına düşün şimdi. Ben doktorum tamam mı? Doktorum ve yani acı veren bir hastalığı tedavi edeceğim. Ne olsun bu? Açık bir ameliyat olsun. Yani adam bunu görsün. İşte bacakta diyelim bir kis var abi. Tamam bacağı yaracağım ve oraya 40 tane dikiş atacağım. Kemikle kırılmış diyelim abi. Tamam mı? İki anda bak kemik kırılmış ve o anda da tam röntgen falan çekilirken orada bir kist var. Onu da alacaklar. Şimdi o doktor onu tedavi etti diye onun o halini anlamış mı oldu? Hayır. Aynı hastalığı doktor geçirmiş olsaydı tam manasıyla hisseder ona göre davranırdı. Doğru mu kardeşim? O zaman bir zenginin bir fakire zekat vermesi, para yardımı yapması, ona rızık vermesi onun o halini anladığını göstermez. Aynı nispette yaşarsa anlayacaktır, işte bunu da diyor oruç sağlar. Aynı o doktor meselesi gibi. O doktor o haleti yaşasa, aynısı kendisinde olsa bir yerinden kist oluşmuş ve bir bakıyorsun Allah'ın işte hikmet kırılmış o bacak, o tedavi edilirken o acıyı hissetse adama onu uygularken aynı nispette davranacak. Çünkü hissetmiş, gidecek. O yüzden fakir fukaranın halini anlamak ancak ve ancak oruçta olur abiler. İşte insan orucu böyle düşünerek yapsa. Bak şu an iki tanesini okuduk. Daha dokuz tane var. Ne kadar lezzetli olur değil mi? Gün içinde tefekkürü bir hal. Kendini böyle o açlık içinde rızıklardan, nimetlerden uza kenarıya çekip bir inziva hali. Ya. Hangi fert, hangi fert olursa olsun şurası da var. İnsaniyetteki hemcinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Şükrü hakikinin ''Ana mahiyetinin ortaya çıkması insanın kendi cinsinden olana şefkat etmesiyle olur.'' diyor. İnsanın insana şefkatiyle. İşte onun içinde hangi fert olursa olsun kendinden bir cihete daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir diyor. Yani birine acımak veya birine şefkat duymak için senin çok zengin olmana gerek yok. Çoğu derste bu kanaat veya işte şükür meselesini konuşurken senin cebinde 50 TL var. Dışarıdaki adamın cebinde 1 TL var, sen o adamdan zenginsin, sen ona yardım etmelisin. Ama nefis, perest olduğumuz için daha iyilerini görüyoruz diyor. Ya işte adam mesela lüks arabayla geçiyor, adi heriflere bak ya diyor. Aç insanlar var diyor, yardım etmiyorlar keyiflerinde. Bir restorana giriyorlar, bir oturuyorlar, 400-500 TL ödeyip çıkıyorlar. Ya kardeşim sen bunu söylüyorsun da, sen kendine niye bakmıyorsun? Sen de gidiyorsun döner yiyorsun abi, İskender yiyorsun, 20 TL veriyorsun. O adam onu da yiyemiyor. O zaman sen de aynı duruma düşüyorsun. Demek ki yani günde bir tane bisküviyle vakit geçiren bir adama sana bakıp diyecek ki ulan ne adi herif ya. Oturmuş İskender yiyor. Orada adam aç. Aynı duruma düşeriz abiler. O yüzden herkes kendinden yukarıya bakmayacak. Kendinden aşağıdakilere bakacak ki şefkat hissedebilsin. Öyle bakacağız her zaman. Ya üzerimizde elbisemiz var bak buraya gelebiliyoruz. Hepimizin telefonu var. Elhamdülillah kardeşim ya. Yani hiç bugün aç kaldım, bugün yemek yemeyeceğim endişesini taşıyan var mı? Allah aşkına söyle bana. Kaç tane insan var böyle? İşte o meseleyi anlayamıyoruz, çevremizde o insanları göremiyoruz belki de. Sadece aa yazık ya, aa şöyle ya falan bilmem ne. Bazen oturuyoruz kendi aramızda hesap kitap yapıyoruz ya böyle. İşte dünyanın ilk 10 zengini zekatı verse dünyada aç kalmaz. Yanlış bir düşünce. Bırak oraya gelmeden önce yani normal standartta yaşayan zekata mükellef olan insanlar zekatını verse zaten yine ona ihtiyaç kalmayacak. Bırak 10 tane zengin başını yesin ya. Ellem onu ya. Herkes 10 tane zengini araştırıyor. Evet. Bir de şu var abiler. Ramazan işte tutacağımız oruçla alakalı. Elbette bir derece sufli, aşağı ve hayvani meşagilden, meşguliyetten insanları çekmek için oruç emredilecek ki öyle de oluyor ve o orucun en ekmeni ise, en oluru, en mükemmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi ciazat ı insaniye dair bir nevi oruç tutturmaktır. Sadece midenin aç kalması değilmiş. Yani muharremattan, haram kılınan şeylerden ve malayani işlerden kendini çekmek ve her birine mahsus ubudiyeti yaptırmaktır. O cihazatları kendine has ububiyete sevk etmekle olur. O nasıl olacak peki? Yani mesela kulağın ve gözün hususi ibadetleri nedir? Göz harama bakmayacak. Göz tefekküre dalacak. Baktığında Cenab-ı görecek. Onun ibadeti odur. Yani bir nevi harama bakmaması o gözün oruç tutmasıdır. Kulağın haram veya gıybet gibi sair kötü işlerden kendini çekmesi onun oruç tutmasıdır. Başka Hayal ve fikir, şimdi göz neyi bakarsa hayal, fikir o dairede dolaşır ya, sen gözünü zaten haramdan çekinince hayal ve fikrini de oruç tutacaktır. Yani hayal ve fikrin oruç tutma kısmında da o senin yaşayış ve bulunduğun ortama göre değişiyor. Yoksa diğer türlü oruçluyken bile insanın yani o kalbi, zihni bambaşka şeyle meşhur olabiliyor ve o şehvani duygusu daha da artabiliyor. Yani açlık o adamı dizginlemesi lazımken daha farklı bir halete götürebilir abiler. Çünkü sadece mide aç kaldı ama diğer cihazatlar oruç tutmamış. Onlar kendini doyuruyor. Midenin üstüne çıkabiliyorlar. Demek ki biz kulağımızı hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf edeceğiz. Diğer cihazatlara da bu neviden oruç tutturmak lazım. Özellikle mide vücutta en büyük fabrika olduğu için o fabrika tatil eşgale uğrarsa diğer cihazatlarda, diğer küçük deskahlarda onlar da gider mideye tabi olurlar. Yani çünkü vücudun efendisi arkadaşlar midedir. Mide laf dinlerse vücut laf dinler. Yani nefis ancak neyle tatmin olur? Yani neyle terbiye olur? Açlıkla. Evet, nefis Rabbini tanımak istemiyor. Firavun gibi rububiyet istiyor. Yani Allah'a karşı geliyor ve bir nevi firavun gibi davranıyor. Ona diyor ne kadar azaplar çektirirse o damar, o firavun damar Kendine rububiyet, rablık gördüğü damar onda bir yerde kalır. Onu atamaz. Fakat açlıkla o damar kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine bir darbedir ve azını, zaafını, fakrını ona gösterir ve ona apt olduğunu bildirir. Diğer türlü aç kalmadan hiçbir şekilde nefis terbiye olunmuyor abiler. Evliyaların riyazette olması, perhizde olması bundan işte. İnsanı ancak açlık terbiye eder. Diğer türlü bir yere diyor ki o insan hayvan gibi yutar diyor. Hayvani bir yaşayışa giren, ayırt etmeden yemeye başlayan bir adamın manevi cephesi düşüyor. Şeytan o adamı istediğini yaptırabiliyor ve nefsi ona biniyor, vuruyor, gemi istediği yere sürükleyebiliyor. Ama Ramazan'da açlıkla bir nevi bunu terbiye ediyoruz. Elhamdülillah. Ve size tavsiyemiz abiler Ramazan'da Tabi fırsat oldukça çay alsa gelmenizi tavsiye ediyoruz akşamları. Burada beraber Kur'an okuyacağız, dersler yapacağız. Teravülden sonra çayımızı içeceğiz. Beraber savur da yaparız. Ama Ramazan'da abiler kendinize başka şekilde oruç tutmayı da yedirin. Televizyon izlemeyeceğim de. Haberlere bakmayacağım de. İzleme haberleri ya. Allah aşkına adam diyor ki, abi dünyadan haberimiz olmazsa ne olur? Ulan şimdiye kadar haberin ne oldu? Ne yaptın dünyaya? Ne katkıda bulundun? O kadar izledin. Ne katkıda bulundun bana söylesene. Ya bu sene bu sene de böyle yaptık ki bir ay boyunca ben izlemeyeceğim abi. Televizyon açmayacağım ya. Şu telefonla öyle mal yani şeylerle iştigal etmeyeceğim. YouTube'a gireceksen hedefini belirle öyle gir. Kur'an dinleyeceğim. İşte sohbeti izleyeceğim. Şöyle yapacağım diye. Dur bakayım ya bir gireyim de. Bakayım. Adam bir giriyor keşfete. Hayda. Her şeyi keşfediyor. <gülüyor> yani bu hale giriyorsun abi aa budan varmış falan diye o yüzden abiler Allah muhafaza Ya kendinize bu tarz yeminler yaparsanız yani yemin demeyelim de yani söz verirseniz mesela ilk başta abiler en önemlisi haber izleme ya çünkü Türkiye'de haberler abi bunalım demektir nerede kötü şey var nerede aldatma var nerede cinayet var nerede o ölmüş o parçalanmış hep bizim haberlerde yani böyle insanı eğiten veya güzel müjdeli bir şey yok o yüzden kendine bu sefer söz verdi ki, Ramazan'da hakiki manada tüm azalarımla oruç tutacağım. Sadece aç kalmak olarak değil. Ve bir tavsiyem de, inşallah ben de yaparım. Onu siz de yapın. Dedik ya, akşam sofralarımız çok güzel olacak diye. Ramazan'da herkes kendine söz versin. İki iftarını, biz çay olarak inşallah yapacağız onu. İki iftarını sadece çorbayla yapsın. Veya yoğurt ekmekle. İftarı... Çünkü akşama o güzel yemekler gelecek düşüncesiyle tutulan oruç da sekteye uğrayabiliyor abi. Tam safiyetini bize vermiyor. Ama akşam bir fakir fukaranın yediği yemek gibi. Bir yere davet etmişlerdi beni. Bu Bursa'da bir okulun mezuniyet işte mezun olanlar toplanmışlardı. Çağırdılar. Gittik abi oraya. Benim herhalde güzel yemekler falan gelir. Abi bir baktım hurma, kağıt bardakta çorba. Nefsimin zoruna gitti. Mesaj attım dedim gidelim başka yere. <gülüyor> Biz erkekler bir taraftayız, hanımlar bir tarafta. Sonra bana cevap gelmedi orada o meşguliyet. Abi yedik tamam mı? Şimdi acıkmışım da o günde başka işler vardı. Abi o kadar tatlı geldi ki. Bak iki hurma, bir kağıt bardakta çorba elhamdülillah, bir parça ekmek. Yani onu unutamıyorum ya. Bak o kadar abi iftar sofralarına davet edilmişizdir. O gelsin bu gitsin. Ama benim aklımda kalan o var. O yüzden siz de kendinize, evinizde, ailenizde, eşinizde iftarınızı akşam sadece 2-3 tane, 3 tekli olması daha güzeldir, sünnettir. 3 tane hurma ve bir bardak böyle ya da bir küçük kapta çorba. Kendine bu şekilde abi söz ver ve öyle bir iftara zorla inşallah. Çok lezzetli olacak, konuşacağız bak göreceksiniz. Evet, kafeye inelim. Çayımız kahvemiz devam etsin muhabitemiz Allah razı olsun el Fatih.